Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam, sorum şu, kişinin yüzüne karşı kafir, tekfir etmek, birçok kişi bunu size sormamı istediler. O arkadaşlar hangi niyetle bana sormanı istemiş bilmiyorum da, bir adamın yüzüne kafir demek, yani bizi böyle hani tekfirci bilen insanlar, öyle isimlendiren insanlar var. Zannediyorlar, sokağa çıkıp herkese ağzımızda köpek salyası gibi salya var, sen kafirsin, sen kafirsin, haberin olsun bak cehenneme gideceksin. Böyle bir tekfir mantığımız yok. O onların kafaların al almadığı şey. Yani yeri, gel yeri geldiğinde o kadı söyler. yani Sen kafirsin o zaman da öldürür adamı zaten hüküm tatbik edecekken. Ama onun haricinde birinin yüzüne kafir demek, durup dururken, davetin başındayken, hiç maslahat değilken, yeri değilken söylemek caiz olmaz. Ama yeri ise tıpkı peygamberin senelerce davet ettikten sonra kafirin suresi inip de kâbe'nin yanında artık davetin merhalesinin son aşamasına gelinmiş olan Mekkeli müşriklere de ki kafirler diye hitap etmesi gibi yeri geldiğinde de hitap edilebilir. Yani hikmetli yerine göre davranılması gereken bir meseledir. Bitir namazında kunut dualarından sonra elleri kaldırmak bidat mıdır? Hayır. Dua yaparken, duadan sonra değil de bitir namazında dua yaparken elleri kaldırmak, kunut yaparak bu şeyindir. Ee, peygamberin sünnetlerinden bir sünnettir. Bir isim sormuşlar. Forumlarını takip ediyoruz. Bilginiz var mı? Yani o arkadaşı tanıyoruz. Soru sahibi anlamıştır zaten kimi konuştuğumuzu. Kendisi İslam üzere değil. Allah hidayet etsin kendisine. İlmi faydalı çalışmaları var. İnşallah bir gün gırtlağından aşağı kalbine iner okudukları. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Birkaç sorun var demiş kardeşim bir tanesi. Cumhur ulema derken hangi döneme kadar olan alimler kast ediliyor? Ya Şimdi o kadar geniş bir şey ki hangi konu anlatılırken cumhur lafzı ıslak edildiyse o zaman sormak lazım. Misal veriyorum işte geçmiş ilk dönem alimleri İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bu gibi mezhep imamları kastedilirken cumhur deniyorsa bu dördünden çoğunluk üzere olan görüş kastediliyordur. Ümmetin cumhuru diye beyan eder zaten bir adam her asırdan alimlerin cumhurunu kastediyorsa. Genelde cumhur diye ıslahlarda kullanılan Dört mezhebin çoğunluğundaki raci olan, kabul edilen, kabul gören görüşü ifade etmek için kullanılan bir ıstılahtır. Tabii her birinin işinin açılması lazım. İki, peşin fiyatına bin liraya aldığımız bir eşyayı vadeli yani taksit olarak bin iki yüz liraya almanın hükmü nedir? Bu faizin bir çeşididir. Böyle alışverişi peygamber yasaklamıştır. Bir malın iki tane fiyatı asla ve asla olmaz. Bir malın bir tane fiyatı vardır. Ha sen şunu dersin. Gider 20 milyara araba alacaksın. Adama dersin kardeşim benim 8 milyar param var. 8 milyar sana peşinat vereceğim. Geri kalan da taksit yapacağım. Bana bir tane araba ver. Bana da şöyle bir transporter lazım. Misal veriyorum. Adam da sana der ki bu transporter'ın değeri 25 o zaman. Bu caizdir. Ama sen gittin bu transporter kaç para? 25 milyar. E ben 8 peşinat örüyorum. Geri kalan taksit o zaman 27 milyar. O ne? Vade farkı. Yani faizin adını değiştiriyor. Bunun başka izahı yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasakladı. Ama adama gitsen desen ki benim 8 milyar peşinatım var. Bu transportu almak istiyorum. Kaç para? Desek ki 27 milyar. Bir beys yok bunda. Bunda bir beys yok. Adam mala bir tane fiyat koydu. İki tane değil. Ha Bu benim malımdır. Bir müşteriyle pazarlık yaparım. Beşe satarım. İkincisine üçe satarım. Öbürü amcamın oldur. Dörde satarım. Öbürü sevmediğim bir adamdır. Sekize satmak isterim. O başka bir şey yani. Ama burada şeriatın yasakladığı bir satış olmamış olur bu şekliyle. Anlatabildim inşallah. Üçüncü soru. Cehalet meselesinde din nasıl ve furu olarak ayıranlar kimlerdir? Yani cehalet meselesi o kadar geniş bir şey ki şirkte mi cehalet, vaciplerde mi cehalet, haramlarda mı cehalet, hafiye olan, e, zanni olan meselelerde mi cehalet. Ama günümüzde en çok tartışılan mesele olduğu için söylüyorum. Yani e, münafıkların ve zındıkların burnu yere de sürtse Allah'a şirk koşmakta cehalet mazeret değildir. Allah bizi bu temiz tevhid akidesi üzere öldürsün. Allah azze ve celle kitabında iki yerde e, Nisa suresinde bir yerde Maide suresinde inna Allah'a layık küfre Allah kendisine şirk koşmasını affetmez. İnnehu meşrik billahi fakat harramallahu aleyhil cennet. Kim Allah şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. İkrah ki bunun gene nasla belirtilen bir takyidi vardır. Gene nasla belirtilen intifal kast vardır. Adamın çölde, Müslümin sayında rivayet ettiği, devesini kaybettiği zaman sevincinden dolayı Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim demesi gibi intifal kast. O da nasla sabittir. Yani şirkin affedileceği. Bu şirktir. Ama bu şirkin affedileceği iki tane nasla sabit istisna vardır. Evet, ayet umumdur. Umumun Takyidi vardır, kaydı vardır. O iki kayıt da ikrahla intifal kastır. Üçüncü, bunların ikisi olmadan sırf insan bir şeyin taliminden cahil kaldı diye, bu konudaki ilimden cahil kaldı diye Allah'ın bunu mazeret kabul edeceğini söyleyen varsa buyursun delilini koysun er meydanı, güreş meydanı delil koysun. Biz de diyelim biz hata etmişiz, Allah adına yalan konuşmuşuz, rücu ediyoruz. Gene söylüyoruz. Allah şirki affetmez. İki yerin üstesine o da nasla sabit olduğu için biri ikrahtır, biri de intifal kastır. Üçüncü yeri vardır diye ispat etsin şimdi. Dördüncüsü sezeryen doğum caiz mi? Yani tavsiye etmiyoruz ama yani tedavi yöntemlerini caiz veya caiz kılmayan haram veya helal gibi isimleri vermek için o meselelerin açık naslarda yasaklanan veya emredilen şeyler olması lazım. Yani sezeryen doğum yasaklayacak açık bir nas yok. Sadece tavsiye etmiyoruz. Kadın tıbı ben zararlı olduğuna inanıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Bugün doğum planlaması neticesinde yapıyor zaten. 5. Kişinin hanımıyla, kızıyla veya annesiyle yan yana namaz kılabilir mi? Kılamaz. Annesi de olsa, bacısı da, karısı da olsa kadın arkada saf tutar, erkek önde tek başına saf tutar. 6. Hocam burada torbacılar, esrar satan kişiler Müslümanları seviyorlar ve infak ediyorlar. Bunların paralarından infak alınır mı? Veya sigara satan birinin parasından infak edilir mi? Yani burada normalde bu mesele çok geniş bir mesele. Çok büyük ihtilafın olduğu özellikle hanifilerle şafiler, malikiler ve hanbelilerin arasında var olan bir ihtilaftır. Malikiler, şafiler ve hanbeliler özellikle bazı delilleri getirerek diyorlar ki haramdan elde edilen mal kesinlikle infak içinde kullanılmaz. Hanifiler kullanılır diyorlar. Ama bana vakanı fetvasını soruyorsan tevhidin ve İslam'ın maslahı için al kullan. E, haramlı helalli şer'i bir hükümdür onu öğren haramsa bile zaruret haram mübah kılar haramsa bile şu andaki gerçekten tevit ehlinin ihtiyacı ve zarureti gerçekten senin alıp onu Allah yolunda infak etme mücahitlere cihada harcaman hepsinden daha büyük bir maslahattır diye düşünüyorum Allah'ın doğrusunu bilendir Yedi Hayızlı bir kadının tırnaklarını kesmesi veya tüy alması caiz mi? yani bu konuda bir yasak bilmiyoruz kardeş o yüzden buna bir sınır getiremeyiz Caizdir eğer bir şeyin yasağı yoksa. Başka bir kardeş sormuş. Şu hadisi nasıl anlamalıyız? Bildiğimiz halde şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden de affını talep ediyoruz. Bu hadise şerh düşen kaç tane müfessir görürseniz, kaç tane şarih görürseniz, bilmediğimizden affını dilerimizden kastı gizli şirk olan riyadır. Gizli şirk olan riyadır, gizli şirk olan riyadır. Hiç kimse bugünkü zındıkların anladığı gibi buna büyük şirk dememiştir. Aleykümselam, Allah ilminizi mübarek kılsın. Amin. Ben Mehdi hakkında bilgi almak istiyorum. Yani e, Ebu Davud süneninde İmam Mehdi, şey Kitab ül Mehdi diye bir başlık açmış. Ebu Davud'un süneni sünendir. Sahih kitaplardan biri değildir. Daha çok Hasen hadislerin toplandığı, hadis usulünde şevahit denen şahitlerle sahih hadisleri desteklemek için toplanılmış bir kitaptır. Aslen Mehdi ismine Bukhari'de geçer ne Müslim'de geçer. Aslında Mehdi ismi ne Bukhari'de ne Müslim'de geçer. Sadece Ebu Davud'un süneninde ilk zikredilmişti. Sonra da ulema bu ismi birbirinden nakletmiştir tevatür yoluyla. Bu babasının adı Abdullah, kendi adı Muhammed olan salih bir zatın, bir imamın kıyamete yakın tekrardan ümmeti ayağa kaldırıp tek bir safta toplayıp kâfirlere karşı savaşını İsa'dan önce gelip ortamı düzeltmesini sağlayacak olan şahsın adıdır. Tabii buna dair kitaplar var. Özellikle Türkçe çevrildi. O yayınevini bilen var mı? Kitap yayınevi. Kitap yayınevi. Kitap, dünyası. kitap dünyasında Me İmam Mehdi diye İsmail evet. Mukaddem denen Mısırlı bir alimin tercümesi olan bir kitap var Mehdi diye. Alıp detaylı bilgi için oraya bakın inşallah. Aleykümselam hocam. Selamünaleyküm hocam. Arapçaya yeni başlayanlar için hangi kitapları ve hangi öğrenme metodunu önerirsiniz? Valla kardeş ilim talebesi değilsen hiç başlayıp vaktini boşa harcama. Çok başlayan abi bitiremediler. İlim talebesi olmayan bir adamın Arapçayı yani bizim içinde yaşadığımız şu Türkiye'de hem işe gidip işten eve gelip hem dinini öğrenip Arapça öğrenmesi boş boş tekrar söylüyorum akıntıya kürek çekmekten başka bir şey değildir. Ha, gerçekten öğreneceksen 6 ay al izin git bir Arap ülkesine otur. Burada 6 seneye gideceğin yolu 6 ayda gidebilirsin Allah'ın izniyle. Burada oku kitaplardan 3-5 tane. Yani metot istiyorsan metot budur. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Günümüz kafirleri tekfir konusunda şu hadisi öne sürüyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbini yarıp baktın mı ki? Ha şu meşhur Usama aleyküm. Şimdi bak bu hadise, da, şimdi bu hadisi dillendiren adamların hepsi selefi. Yani hesapta hepsinin adı selefi. Her meselede derler ki biz anlamayız ilim ehli anlar. Biz bilmeyiz alimler bilir. Biz batıla saparız, biz yanlış yorumlarız ama bu hadise gelince kimse alimden konuşmaz. Herkes kendi yorumlar. Bak Usamey ne demiş? Hala şakakta kalbehum'' ''Kalbini mi yarın?'' Yani dört tane tefsir karıştırsınlar, hadis tefsiri, hadise düşülen şer. Hepsi göreceksiniz. Ben size yazanları söyleyeyim. Begavisi olsun, İbn Haceri olsun, İmam Nebevisi olsun. Hepsi diyorlar ki bu adam aslen putperest bir müşrikti. O zaman putperest bir müşrikle ilahelallah dediğine İslam'ına hükmü olunuyordu. O yüzden adam İslam'ı izhar etmesine rağmen sahabe onu öldürdüğü için peygamber böyle dedi. Diyorlar ki aynı alimler. Eğer bir Yahudi la ilahe illallah deseydi, o öldürülen adam bir Yahudi olsaydı savaşta. La ilahe illallah deseydi o adam onu öldürseydi o peygamber demeyecekti ona. Hala shakakta kalbahu ya usamı? Sen onun kalbini mi yardın? Demeyecekti. Çünkü Yahudiler la ilahe illallah demekle İslam'ı izhar edemezler. O gün Yahudiler Muhammedur Resulullah demekle İslam'ı izhar ediyorlar. Yani her konuda alime bakıyoruz da bu konuya gelince niye havalarımız bakıyor? Niye havalarımız, akıllarımız, yorumlarımız devreye giriyor? Yani biz ya ehli kitap gibi kitabın bir kısmına iman eden, bir kısmına küfredenlerden değil, kitabın tamamına inanan inananlardansınız ve hepsi Rabbimizin katındandır diyenlerdeniz. Dolayısıyla bunu yapan insanlar Bu hadiste kendi akıl ve yorumlarını koyan insanlar, hepsi hevalarını ve akıllarını şer'in aslının önüne geçiren insanlar. Onlardan da beriyiz elhamdülillah. Selamun aleyküm. Benim birkaç sorum olacak demiş. Sorduğum soruyu lütfen ismini söyle. Zaten isim vermiyoruz kimsenin. Öyle bir şey yazmanıza gerek yok. Müşrik ve sohbeti beraber dinliyorsun. Benim ismim... Dünyanın hareketi konusuyla aydınlatayım mı? Diğer konular zaten fetvasız bilinen konular yani. Caiz değil, haramdır. O bahsettiğin unsur da bir maslahat değildir. Kesinlikle bırakman gerek o yaptığın şeyi. Dünyanın dönmesi, orayı alabiliriz. miyim? Dünyanın hareketi konusunda valla ben Kur'an'ın dediğinden başkasını demiyorum, bilimi söylediğini de ispat etmiyorum. Ben defalarla bunu anlattım, gene anlatıyorum. Dünyanın dönüp dönmemesi, istikrar bulup, sabit olup olmaması. Kur'an'da biz onu karar kıldırdık diyor. İstikrar kıldırdık, sabit kıldık. Ben Kur'an'ın dediğini diyorum, üzerindekini demiyorum. Ha, bunun yani gerçekten yarın vahiy ile tutarlı bir cemin yapılabilirse, şu anda bilimin ispat ettiği şey, o zaman belki değerlendirebiliriz ama bilimin bugün anlattığıyla ben bilimi tasdik etmiyorum. Bu konuda naslar açık, açık bir şekilde sabit olduğunu söylüyor. Biz aksini söyleyemeyiz. Bugün yani kendini Selefilerin nispet eden Suud'daki birçok şey, dünya dönüyor diyeni tekfir ediyorlar. Onu söyleyeyim. Evet. Biri sormuş, Hocam selamun aleyküm aleyküm aleykümselam. Ben kendim SGK, sigorta dışarıdan yatırıyorum. Bu genel sağlık sigortası herhalde. Evet. Dinen bir sakıncası var mı? Sigorta dinen haram. Olmayan şeyin satışı olmaz, aslen caiz olmaz ama bir adam vardır. Çok hastadır. Bu Şimdi genel hükümden sonra özel hükme geçeriz. Adam vardır çok hastadır. Çok hastalanıyordur. Çok tedavi olmak için hastaneye gidiyordur. Onun vereceği mali şey, mali ödeme, sigortaya ödeyeceğinden çok çok daha fazladır. O o zaman dediğim gibi şeydir kardeşler. Onun için caiz olabilir. Zaruret gereği yani. O da zaruretler haramları mübah kıldığı için. Ama benim gibi mesela yani 5 senede bir Allah hamdolsun hastaneye o da Yani etrafın itmesi kalkmasıyla böyle yatağa düştüyse zorla giden biri, ona sigorta lazım değil yani. Ben gitmiyorum zaten. Benim öyle bir masrafım da yok. Allah'a hamdü senalar olsun. Olmuyor da. Zaten 18 yaşına kadar var olan çocukların sigortası devlet tarafından yapılmış durumda. On haricinde dediğim gibi kardeş vardır, böbrek hastasıdır, diyalize girmesi gerekir. Kardeş vardır, sürekli bir ilaç kullanması gerekiyordur, bir ilaca bağımlıdır. Bu insanlar bu söylediğim hükmün dışındadır. Onlar için zarure söz konusudur. Onlar genel sağlık sigortasını yaptırabilirler. Mecburi olan şeyleri yazabilirler. De Mecburi süre devlet süre. kendisi borç yazıp sonra bir sene sonra af çıkartıyor. Üç sene önce çıktı. İki sene önce. <gülüyor> önce yazdılar millete borcu sonra af çıkarttık. Hepsini affettik dediler. İsteğe bağlı sigorta değil abi. İsteğe bağlı sigorta yani değil. Her an şey an kendisi değil. ödüyor. Anladım. O caiz olmaz. Şimdi ben bu sene beş milyarlık Masraf karşılığında da hasta olabilirim. 50 milyarlık masraf da olabilir. Yani İslam'da cinsi belli olmayan bir malın satışı olmaz. Tekrar söylüyorum, İslam'da cinsi belli olmayan bir malın satışı olmaz kardeşler. Sonuçta benim tedavi masraflarım 300 milyon da tutabilir. Ben ona 3 milyar da ödemiş olabilirim sigortaya bir senede. Sigortaya 3 milyar öderim, 300 milyarlık masraf da çıkartabilirim sigortaya. İslam'da bak iki tarafı da koruyor. Bu beni değil, sigorta şirketini de koruyor. Aptal sigorta şirketleri, şeriatı bilmedikleri şeriatın düşmanları oldukları için kafaları basmıyor. O yüzden hırsızlar sürüsü böyle küfür devletlerinde sigorta şirketlerinin paralarını yiyorlar. Gerek arabayı vurdu gösteriyorlar, gerek bir tane doktor ayarlıyorlar, bir adamı hasta gösteriyorlar, oradan para alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sigorta şirketlerinin paralarını çalmadı. Ama hak ediyorlar, onlar da insanların paralarını çalma derdindeler. Yani İslam'da sigorta olmaz mı? Olur. Hadi Müslümanlar toplanalım şuraya herkes infak etsin ayda 50 milyondan. Öyle mi? Ortaya bir havuz yapalım. Havuzda toplansın 500 milyar. Bu 500 milyar sadece kardeşlerimizin hanımlarının, çocuklarının, kendilerinin sigorta bedeli olsun. Kim ne masrafı olursa oradan karşılansın o. Eyvallah. Bunun adı sigortadır. Bak meşru, mübah olan. Öyle mi? Bunu kim yaptı? Zamanda Mısır'da İkhvan-ı Müslimin cemaati yaptı bunu zamanında. Daha bozulmadan önce adamken yaptılar. Şimdi zaten herkes Müslüman. Öyle dertleri yok da. Ama o zaman böyle dertleri bizim gibi olduğu için onlar bu tarz işlemler yaptılar. Selamun Aleyküm. Akrabanın kızı var. Babası tarafı zulüm görüyor. Sözlü olarak dinine zul zulmediyorlar. Müslüman olarak ve akrabası olarak ne yapmam gerekiyor? Ve velisi olmam önerildi. Ne yapayım? Bir nasihat eder misin? Allah razı olsun. Aleykümselam. Şimdi abi. Öncelikli olarak e, o sabredecek, İkincisi sen üzerine düşen, yapman gereken bir şey varsa yapabileceksin, onu yapacaksın. Üçüncüsü, kafaya göre veli belirlenmez. Yani bir kız geliyor, bir tane tanrı var ya sen benim velim olsana, sanki bakkaldan patates alıyor. Öyle şey olmaz ya, İslam veliliğin ölçüsünü koymuş. Her şeyin ölçüsünü koyan İslam onunkini mi koymadı yani? Bak İslam'da veli bir, ya babadır, baba kafirse, o zaman varsa Müslüman kardeştir, o yoksa Varsa kimdir? Birinci derece yakın akraba. Birinci derece amca, dayı gibi. Onlar da yoksa enişteden baldıza veli olmaz. Müslümanlar artık şu kafayı atsınlar. Enişteden baldıza veli olmaz. Veya o benim yeğenimdir veli olmaz. Böyle velilik olmaz. Eğer Müslüman bir kadının birinci derece yakın akrabası velisi yoksa onun velisi Müslümanların emiridir. O bölgedeki kim varsa Müslümanların emiri odur veli. Ha o Müslümanların emiri diyebilir. Kardeş seni tayin ediyorum ben veli olarak. Benim işlerim var ben uğraşamam. Babacının sıkıntısı şikayetlerini o da seni tayin edebilir. Diyebilir ki sen yeğenisin, dayısın oğlusun bilmem neysin. Misal veriyorum eniştesin veya sen bana haber vereceksin işi takip edeceksin e, vekalet veriyorum sana bu konuda diyeceksin. Dolayısıyla hani veliliği böyle çözmek lazım ama yapabileceğin yardım edeceksin yani. Ama kadın konusu olduğu için, aradaki akraban kadın olduğu için biraz hassas davranman gerek. Namussuz müşrikler namuslu kesildiler iki dakikada. Ee, hassas olmaktan kastım şu, bacı bütün mücadelesini önce bir versin, dövsünler, vursunlar, kırsınlar. Ama dininden taviz vermesin, sonra sen git söyle yani. Bak, kız vazgeçmiyor, zorlamayın, adam olun de. Onlar da geri adım atacaktır zaten. Ama sen başta gitsen, kıza sahip çıksan, Yani sen gerçekten Allah'tan korktuğun için sahip çıkmış olabilirsin. Onlar hemen işi affedersin senin namussuzluğuna el alemin namusuna göz koyduğuna e, götürebilirler. Yani zarar edersin yani. İyilik yapayım derken zarar çekersin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Size birkaç sorum olacak. Buyurun inşallah. İlk olarak 10. dersi indirilemiyor. Hangi 10. ders? Ya. He, o kaydedilmeyen edilmeyen dersse Arkadaşlar bir hafta kaydı unutmuşlar. O yüzden bizi mazur görün. Çorapları çıkarmak abdesti bozar mı? Abdest bozmaz mes bozulur. İbn-i bayağı onları aşağılıyor. Yani mes çıkarmakla, çorap çıkarmakla abdest bozulmaz. çorap boz Mes bozulmuş olur sadece. Abdest normal bildiğimiz yollarla bozulur. İmam Gazali şöyle demiş. Bir sünnet fasık olan kimselerin şiarı adeti simgesi haline gelmişse biz onun terk edilmesini hükmediyoruz. İmam Gazali ilmin başındaki arkadaşlar okumasınlar. Aynı İmam Gazali, İhyaül-i evliyaların uçup kaçıp yardım ettiğine inanıyor. Zaten çok alim tekfir etmiş, İbn-i de soruyorlar sen de tekfir ediyor musun? O da diyor ki yani İslam üzere öldü diyorlar, böyle şöhreti olan adamlar hakkında hayır konuşuruz diyor. İnşallah tövbe edip ölmüştür diyor. Yani o yuvarlak cümleler onlar, İbn-i tanıyan ne kastettiğini bilir. İmam Gazali'ye dair bir mektubu var uzun yazdı. İmam Gazali zaten çoğu ömrünü şirk üzere geçirmiş sonradan vefat etmiş. İmam Gazali'nin o sakat sözlerinden bir tanesi. Üç demiş bir insan fayda ve zararın Allah'ın dışında Allah Celle Celal'den olduğuna inanır. Ve aynı zamanda nazarlık gibi meşru olmayan şeyler asarsa işlediği bu fil küçük mü yoksa büyük şirk mi? O küçük şirktir büyük şirk olmaz o itikatla beraber. Mazlumlar için kafir olsalar da savaşmak caiz midir? Evet caizdir. Allah hepimizden razı olsun. <gülüyor> Hoca muayyen yaşayan bir şahsa yaşadığından ve Müslüman olabileceğinden dolayı lanet edilemeyeceği gerekirmiş. Peki bu herkes için geçerli mi? Ya şu televizyondaki Tayberdoğan'la Fethullah Gülen hocalarını atıp bırakın yani. Şimdi din, dindar olmayan adamlar dindar kesildi hepsi. Şimdi lanet caizmiş, şer'i bir hukuku tartışıyorlar televizyonda. O diyor caiz değil, bu değil caiz. Peygamber yeri geldiğinde etmiş, yeri geldiğinde etmemiş. Genel olarak lanetten sakındırılmışız. Çokça lanetçilik, çokça lanet etmek Müslüman ahlakından değildir. Ama Peygamber yetmiş sahabeyi şehit eden o kavme 40 gün boyunca aleyhissalatü vesselam kunut yapıp beddua etmiştir isimlerini anarak lanet etmiştir. Onlara beddua okumuştur. Ama bugün beddua okunacak birileri varsa bütün kafirler, bu işin başını çekenler. Fetullah Gülen kendisi önce laneti zaten hak ediyor. Ee, Tayyip Erdoğan da yaptığı küfürle, şirkle aynı laneti hak ediyor. Ee, cehennem tablolarını izliyorsunuz. İyi bakın bu tablolara. Çünkü e, Allah ayeti kerimede diyor ki her ümmet cehenneme girdiği zaman Lanet Yani kardeşi olan ümmet diğer kardeşi olan ümmete lanet edecekler diyor. Onlar dünyada başladılar. Siz daha durun. Cehennemdeki hallerini görünce daha çok güleceksiniz inşallah. Sadece tevhid üzeri ölmeye sabredin. Selamun Aleyküm. Mahmutçularda sadece hafızlık dersini alıyor. Başka dersler almıyor. Dinen uygun mudur? Mahmutçularda uygun mudur? Dinde el olup Ne? Dinde el öpülüp alına koyulur mu? Bir de hocam dine göre en fazla ne kadar nişanlı kalmalılar? Şimdi birinci sorduğun soru Mahmutçuların yanında okumakla tağutun yanında okuma karşısında uzak yakın hiçbir fark yok. İkincisi el öpmek caiz mi dersen o konudaki ihtilafı nakletmiştik. Bu kafirlerin adetlerindendi. kâfirlere benzemekti. Ama aşırı bazıların dediği gibi ibadet sayılmaz. Büyük şirk telakki edilmez. Hatta salihlerin elinin öpüleceğine dair İmam Nesai bap açmıştır. Buna dair hadisler getirmiştir. Yahudilerin peygamber elini ayağını öpmesini delil getirerek. Eğer diyor haram olsaydı peygamber bundan nehy ederdi diyor. Orada hadiste nehy etmemiş. Ama özellikle böyle pis necis müşrikleri tazim etmemek gerek genel olarak, genel hatlarıyla, genel itibarıyla Allah'ın doğrusunu bilendir. İnşallah burada kalacağız Allah nasip ederse. Hocam, Sözlerimizin... Efendim. Ha nişanlık, nişanlık İslam'da yok ki süresi olsun yani. Nişanlık diye bir şey yok. Gider, kızı ister alır getirirsin yani. Bizimkilerin o kılı kırk, kırk dereden kırk tane su, kılı kırk yararak yaptıkları düğünler müşrik adetleri. Allah bize İslam toplumuna nasip etsin de hepsini kaldıralım. Olur. Artık birbirine talip olduğun gitsin, beğensin, konuşsun, alsın nikahını, getirsin babasının evine. Adam nişanlı kalıyor iki sene, iki sene <gülüyor> düğüne hazırlık yapıyor. Söz de var yani. Sen dişli çıkmasan önce bir söz, sonra bir nişan, sonra bir düğün, anasını ağlatıyorlar damadı. Değil mi Yakup ağabey? Evet.